Pavlus'tan Romalılara Mektup 7. Bölüm Bilmez misiniz ki, ey kardeşler, kutsal yasayı bilenlere söylüyorum, yasa, insana ancak yaşadığı sürece egemendir. Örneğin, evli kadın, kocası yaşadıkça yasayla ona bağlıdır. Kocası ölürse, onu kocasına bağlayan yasadan özgür olur. Buna göre kadın, Kocası yaşarken başka bir erkekle ilişki kurarsa zina etmiş sayılır. Ama kocası ölürse kadın yasadan özgür olur. Şöyle ki başka bir erkeğe varırsa zina etmiş olmaz. Aynı şekilde kardeşlerim siz de bir başkasına ölümden dirilmiş olan Mesih'e varmak üzere Mesih'in bedeni aracılığıyla kutsal yasa karşısında öldünüz. Bu da Tanrı'nın hizmetinde verimli olmanız içindir. Çünkü biz benliğin denetimindeyken yasanın kışkırttığı günah tutkuları bedenimizin üyelerinde etkindi. Bunun sonucu olarak ölüme götüren meyveler verdik. Şimdi ise biz daha önce tutsağı olduğumuz yasa karşısında öldüğümüz için yasadan özgür kılındık. Öyle ki yazılı yasanın eski yolunda değil, ruhun yeni yolunda kulluk edelim. Öyleyse ne diyelim? ''Kutsal yasa günah mı oldu?'' ''Kesinlikle hayır.'' Ama yasa olmasaydı, günahın ne olduğunu bilemezdim. Yasa, ''Göz dikmeyeceksin.'' demeseydi, başkasının malına göz dikmenin ne olduğunu bilemezdim. Ne var ki günah, bu buyruğun verdiği fırsatla içimde her türlü açgözlülüğü üretti. Çünkü, kutsal yasa olmadıkça, Günah ölüdür. Bir zamanlar yasanın bilincinde değilken diriydim. Ama buyruğun bilincine vardığımda günah dirildi, bense öldüm. Buyruk da bana yaşam getireceğine ölüm getirdi. Çünkü günah buyruğun verdiği fırsatla beni aldattı, buyruk aracılığıyla beni öldürdü. İşte böyle. Yasa gerçekten kutsaldır. Buyruk da kutsal, doğru ve iyidir. Öyleyse iyi olan bana ölüm mü getirdi? Kesinlikle hayır. Ama günah, günah olarak tanınsın diye iyi olanın aracılığıyla bana ölüm getiriyordu. Öyle ki buyruk aracılığıyla günahın nedenli günahlı olduğu anlaşılsın. Yasanın ruhsal olduğunu biliriz. Bense benliğin denetimindeyim. Köle gibi günaha satılmışım. Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğimi yapmıyorum. Nefret ettiğim neyse onu yapıyorum. Ama istemediğimi yaparsam yasanın iyi olduğunu kabul etmiş olurum. Öyleyse bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyorum. İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var. Ama güç yok. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum. İstemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğimi yapıyorsam, bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır. Bundan şu kuralı çıkarıyorum. Ben iyi olanı yapmak isterken, karşımda hep kötülük vardır. İç varlığımda Tanrı'nın yasasından zevk alıyorum. Ama bedenimin üyelerinde bambaşka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor. Ne zavallı insan. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun. Sonuç olarak ben aklımla Tanrı'nın yasasına ama benliğimle günahın yasasına kulluk ediyorum.